Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Radyoda Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Ben Derya de Tolgay. Ben Dalporçu. Evet, bugün ölümünün 65. yılında dünyaya güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey sözlerinin sahibi, çağdaş hikayeciliğe yaptığı katkılarla Türk edebiyatında bir ...dönüm noktası olan Said Faik... yanı konuşacağız... ...konuğumuz da var ama taktif etmeden önce... ...ada ile ilgili bir küçük haber... Ha, evet, evet, ...paylaşacak... Bir haber var. ...habere girmeden önce de bir şeyleri de söyleyelim mi... ...Facebook sayfamız... Şöyle. ...Dünya Mirası ha. Adalar... ...Twitter, Instagram... ...buradan bizi takip edebilirsiniz ama bir teşekkürlerimiz de var... ...önce Teknik Masada Selahattin'e... ...katkılar için teşekkür ediyoruz... ...ve destekçilerimiz... ...Ekin Ersanlı, Selim Bilgin ve Zeynep Sivaya... Onlara teşekkür ediyoruz. E, değerli dinleyiciler, Adalar'da e, bir Adalar Demokrasi Meclisi var. E, ve Adalar Kent Konseyi, daha doğrusu bütün kent konse konseylerinin de 31 Mart seçimlerinden sonra da oluşturması gereken e, kent konseyleri var. İşte bu e, Adalar Demokrasi Meclisi'nin önderliğinde Geçen pazar günü Burga, Büyükada'da bir e, toplantı düzenlendi. Toplantının amacı e, STK'lar katıldılar bu toplantıya. Bağımsız kişiler de katıldılar. Adalar Kent Konseyi'nin daha katılımcı olması için neler yapılması gerektiği konusunda görüşler dile getirildi. Öneriler ortaya kondu. Ve e, bu arada İkbal Polat arkadaşımız, kendisi Kadıköy Kent Konseyi, Gen Genel sekreteridir. Kent konseylerinin kuruluşları, çalışmaları ve çalışma olanakları konusunda bizleri aydınlattı. Önümüzdeki dönemde bu tür bir toplantı daha yapılmasını evet. bekliyoruz. Dolayısıyla ilginizi de Evet. davet ediyoruz Bunda bilgi mahalle, meclislerinden bah mahalle meclislerinden bahsedildi evet. Burgazarı'da Çok bir mahalle kurulması. meclisi ilk defa e, kurulması için bir e, müteşebbis heyet oluşturuldu bu müteşebbis heyette çalışmalarına başladı ama tabi önce kent konseyinin bu mahalle meclislerinin çalışmalarıyla ilgili yönergeyi evet. oluşturması lazım şimdi, şimdi onu bekliyoruz e, İkbal Polat aynı zamanda yerel savunuculuk Yapan hmm. yereliz derneğinde evet. de etkin ve artık yerel savunuculuk çok çok önemli evet. mahallelerde yaşadığımız evet. yerlerde. Evet. Evet şimdi konumuzu hemen söyleyelim ee, Esasında Açık Radyo'da kültür sanat ve söyleşi programları da yapan Belki yakinen tanıdıkları hmm. e, Jale Sancak Şair yazar diyebiliriz sizin için Hoş geldiniz Jale Hoş Hanım Hoş bulduk Evet e, haliyle Said Faik Abasıyanık deyince e, Siz de geliyorsunuz <gülüyor> evet. hemen aklımıza Geçen sene tanışmıştık sizinle e, Burgazada da Sayit Faik'in e, müzesinde bize çok güzel sunum yapmıştınız Sayit Fahin yazarlığı, edebiyatçılığı, öykücülüğü, şiir e, ve e, diğer e, e, şekliyle. Şimdi e, sizi hemen ben e, kısacık tanıtayım dinleyicilerimize. E, Yazmaya şiirle başladınız. TRT'de de metin yazarlığınız e, var. Evet. 2001 yılında Haldun Taner öykü ödülüne. 2014 yılında Duygu Asena 2018 Atilla İlhan roman ödülüne değer bulundu eserleriniz. şu anda Galata Galata Galapera, Galapera kültür evet. sanat derneğinin evet. kurucusu ve başkanlığını yapmaktasınız. Bir de Selçuk Paran Öykü Ödülü'nde düzenleyicisiniz. Tiyatro Karakutu'da yazdığınız oyunu yönettiniz ve oynadınız. Halen Tiyatro çalışmalarına oyun yazarı olarak devam etmekte ve birçok yerde de yazarlık ve edebiyat dersleri vermektesiniz. Şu anda halen oynayan, oyunlaştırdığınız Said Fai'n bir oyunu var. Evet. Onu da anons edelim. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Bunu da herhalde bize sonra anlatacaksınız. Tabii ki, tabii ki. <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, siz Seyit Faik ile ilgili e, tespitlerinizden başlayalım. Kimdir Seyit Faik? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, ben kendi e, düşüncelerimle, duygularımla ya da hissettiğim şekli, şekliyle Söyleyeyim Said Faik i. o zaman Ben her şeyden önce Said Faik ustam kabul ediyorum Ama sadece ben değilim Türkiye'de biatındaki pek çok yazar Pek çok öykücü de Said Faik'ten çok etkilenmiştir Onu ustası kabul etmektedir Tabi e, bu herkesin Bildiği bir şey işte modern Türk Hikayeciliğinin bir ucu e, Said Faik Bir e, damarı diyelim bir damarı da Sabahattin Ali olarak kabul edilir Hakikaten Bu e, Sait Faik o güne kadar yazılmakta olan, yazılmış olan e, metinlerden, öykülerden çok daha farklı, o yapıyı bozarak, e, değiştirerek yeni bir öykü biçimiyle gelmiştir. Yeni bir söyleme biçimiyle gelmiştir Türkiye'de bir, hata, Türkiye'de bir hatta, Türkiye'de işte Hatta hatta serbest sekaye denir buna. Bu da çok... Uh, aslında mesnede olan bir söz değil ama serbest hikaye diye anılıyor o dönemde. Serbest hikaye dedikleri şey aslında bakarsanız. Klasik hikayenin, klasik söyleyişin dışında daha farklı üsluplarla, biçimlerle söyleme meselesidir. Buna... Tabii ki ben yani bunu edebiyat tarihçileri nasıl yorumluyorlar çok fazla bilmiyorum. Said Faik'te de böyle bir şey konuşmak mümkün olmadığı için. Buna nasıl hazırlandığını, bunu, bununla yani böyle yazmaya başlamasını önceki şeyini bilmiyoruz, hazırlıklarını bilmiyoruz kesinlikle. Ama bu, bu e, bence e, cesur bir tavır. Ee, gerçekten göze almak çünkü belli kalıplar var insanlar onu okumaya alışıyorlar o kalıplara göre e, Okurlukları da gerçekleşiyor ve yeni bir şey geldiğinde bu her zaman böyledir ya da farklı bir şey geldiğinde ona çok yakın durmayabiliyorlar Uzak durabiliyorlar ondan kaçabiliyorlar ee, yatırgayıp ilk başta kabullenmiyorlar o nedenle de ben Burada çok cesur bir tavır, bir yazarlık tutumu olduğunu söyleyebilirim. Okunmamayı da göze alarak belki böyle yazmak, bu kendi adıma çok değerli bir tavır olduğunu düşünüyorum bunun. Yani yazarın yazmak istediklerinden vazgeçmemesi onları, yani kararlılıkla devam ettirmesi o yolda yürümesi ve sonra tabii ki edebiyatımıza sağladığı katkı kendisinin arkasından gelen kuşaklara ta bize ve bizden sonrakileri de müthiş bir yol açma bu ee, anlatım biçimleri açısından uslu açısından. Ee, pek çok açıdan bize müthiş yol e, Biz ona yol bir başka açıdan daha önem veriyoruz tabii. Şimdi çok e, sayıda yazar var adalarda yaşamış. Evet. Fakat ada hikayesi anlatan bunların içinde pek azdır. E, Said Faik doğrudan doğruya bizim çok sevdiğimiz Burgaz Adanın hikayesini anlatır. Burgaz Adalıların hikayesini anlatır ve böylece bir anlamda Burgaz Adanın tanıtımı yapmak. Burgazada evet. üzerinden bütün adaların <gülüyor> bilinmesini sağlamak gibi de bir işlevi işlevi olmuş. Yani bu sırf edebi bir şey değil ama bir yandan da böyle bir şey de yapmış. Çok bir de doğru, bu tarafıyla çok da de çok tanınıyor Kesinlikle çünkü. Kesinlikle yani doğru İstanbul'u, Burgazada'yı evet. adaları, evet. e, Sivriada'ya dek evet. e, edebiyata e, tabii Hı. ki edebiyatın içine dahil Hı. etmiştir. E, belki de bizim de ben Gene kendim için söyleyeyim yani bütün adaları severiz de ben Burgaz Adayı bir başka Hı -hı. severim Sayit Faik'le de belki ilgili <gülüyor> olmalı bu ee, Sayit Faik'in Burgaz adana ruhunu. E bütün adalar olmak üzere ama özellikle adının ruhunu da müthiş yansıttığını ya da e, onun kendi görme biçimleriyle adayı yeniden yarattığını da söyleyebiliriz hı hı. aslında. Ve ben e, ki söylediklerime ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Hani gogol'ün paltosundan çıktık meselesi vardır. Biz de diyorum ki e, bu ülkenin yazarları... Said Faik'in Fai paltosundan çıktık pardüsesinin cebinden <gülüyor> Hı -hı, çıktık <gülüyor> Büyük şey vermiş. böyle olduğunu düşünüyorum evet. herhalde o nedenle 2010 senesinde 100 yılın edebiyatçısı seçiliyor Hı -hı. ve gerçekten evet. Alp'in dediği gibi Burgaz Adası'nı haritada bir nokta Hı -hı. <gülüyor> olmaktan gerçekten çıkarıp tüm dünyaya Hı -hı. tanıtır hale geliyor Hı -hı. Ee, ya yani adeta şey gibi e, klasik olan her şeyi yıkıp yerle bir edip yeah. <gülüyor> böyle yeni bir e, anlatı kendine özgü bir yerden mm -hmm. E, yol almış. şeyden de çok bahsedildi bu e, ka, yani kaçarak mı geliyor Burgazada'ya kaçıyor mu şehirden <gülüyor> tabii kaçıyor de, zaman e... zaman aslında kaçıyor e, hakikaten orası Burgazada anlattıklarından çıkardığımız kadarıyla tabii e, Burgazada onun için çok farklı anlamlara gelen bir yer e, kendini iyi hissettiği e, mutlu demeyeceğim. Ben Said Fahin'in hiçbir zaman kendini Hı -hı. tam olarak mutlu hissettiğini düşünmüyorum. Ama kendini iyi hissettiği, e, gerçek e, yurdu olarak gördüğü diyelim, e, sığındığı e, bir yer e, kaçıyor tabii. Zaten son öykülerinde o çok sevdiği İstanbul'dan e, şikayeti de vardır ve sonra der ki Adaya gidiyorum ben. Burgaz'a gidiyorum Hı -hı. ben ya da kalktım ...Burgaz'a gittim der. Hı hı. Hep Burgaz'a dönme. Hı. E annesiyle tabii ki... ...belki de o şeyi de... E, ...ilişkisi de... ...o yani hem adayla birlikte... ...adadaki sevdiği insanlar, balıkçılar... E, ...barbalar halkı, annesi, bütün onlar onun herhalde yaralarını biraz da olsa iyileştiriyordu. Yaraları vardı. verdi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum, evet. <gülüyor> Nedir? <gülüyor> bu, bu yaralar. E, öykülerini okuyanlar tabii orada tabii çok açık de, anlatıyor he. bunları. E, şikayetleri var. E, insanoğlundan insanı çok seviyor. Ama e, bir öyküsünde diyor ki, e, sevgilim sana ...ben en iyisi sevdiğim insanlardan bahsedeyim. Çünkü öyle insanlarla karşılaştım ki son günlerde... ...ben bir yazıcı olarak asla bunu yapmak istemesem de... ...birisi onların tutup boynunu kırsa, bükse doğrusu sesimi çıkartmam diyor. Evet, böyle bir şey var. Biz oyunda da bunu buna yer verdik. O nedenle tabii ki kötülükten, sevgisizlikten... İnsanın insana ettiklerinden hmm. e, belki de hiç politik bir öykücü sayılmamakla birlikte bireycisin sen diyorlar Said Fahiye ama aslında bence yazdıklarında çok ciddi bir politik damar olduğunu düşünüyorum hmm. ben. E, tabii ki yani iktidarları da e, devlet denilen şeyi de e, bunu bir... E, şey olarak yapmıyor tabi. Slogan gibi ya da ne bileyim bir politik metinde olduğu gibi yapmıyor ama çok eleştirdiğini düşünüyorum. Hı hı. Bir karşı çıktığını. Ba, balık, balıkçılar ha? da, evet. da e, balıkçılara evet. e, ilk başlarda bu kadar samimi, sıcak ve içten ilişkileri var. Her e, evet. kitabında evet. geçiyor evet. ama son e, zamanlarda onlarda da işte hı hatta hı. hani pay meselesinden, pay meselesinden e, çıkan evet. normal evet. insan halleri. <gülüyor> i̇şte, evet. Kesinlikle. Metaryalist evet. durumlar. Sinan Gris Baba'da da bunu zaten evet. e, aslında biraz anlatır. Evet, hmm. evet. Yani şey muhalif tabii. Ee, muhalif. Esas olarak muhalif. Evet. Ee, i̇nsanlık hallerinden de memnun değil. Memnun değil. Ee, böyle bir yani kırılganlıklar onlar siz söyleyin diye sordum. Evet. Bunu. Yani ha. tabii ki işte insanları çok seviyor ama e, bu insanları çok sevmesine rağmen e, bu insanların e, yaptıkları şeyleri de hoş karşılamıyor. Yani bu düzen Onlardan... içinde insanların çok iyi olma imkanı olmadığını düşünüyor bir evet. yandan da. yani hem, ki, hem kızıyor hem kızıyor. hem seviyor. Tabii. Böyle bir şey söylediğiniz evet. sıkıntı o galiba. Evet evet, evet. <gülüyor> kesinlikle kesinlikle. Evet kesinlikle. İşte bu sıradan yalın ama muazzam bir ruhsar derinliği de var. Elbette. Ee, elbette. Sıradan insanlara o şekilde yaklaşırken <gülüyor> sonra da Alp'in dediği gibi başka bir gerçekle de Karşılaşmak Kesinlikle. söz konusu evet. ee, Ben e, açıkçası Açık radyoda evet. Haliyle ne konuşulur çevrecilik evet. O kısmına dayı, e, değinmek istedim Çünkü son kitabı Son kuşlar hı hı, Son Kuşlar. Evet. E, aynen şunu söylüyor Yani en erken e, Çevreci diyebiliriz Ömer Madra'ya buradan atıfta bulunalım Ondan <gülüyor> çok önce <Evet. gülüyor> Son kitabı son kuşlarda şöyle diyor Dünya değişiyor dostlarım Günün birinde gökyüzünde e, güz, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük sizin için kötü olacak. Bu benden ben hikayesi Evet, <gülüyor> evet. daha başlamamıştı elbuki evet. o zaman evet, Adada ve bunu Adada hikaye yazıyor yani <gülüyor> evet. doğanın tam ortasında evet, evet çok Tabii. acayip bir hassasiyet sonra işte o çimleri sökme meselesi hmm. vardır kızar evet. gider şikayet eder ama Hiçbir zaman mühendis Ahmet Bey'e ceza vermezler ona çok Hı -hı. sinirlenir o çimleri İngiliz çimi bu iyi çim Hı -hı. diye birçok öyküsünde aslında vardır Said Faim burada çok belirgin bir şekilde Hı -hı. var ama o doğaya duyduğu sevgi doğayla kaynaşması hem denizle hem doğanın her haliyle dediğiniz gibi evet erken çok erken bir çevreci ee, bu adalı olmasının belki de çok büyük hmm. etkisi var diye bunda da düşünebiliriz. Ada doğayla değil mi daha? Evet. Yani biz bugün bile bütün evet. bozulmalara rağmen biz betonların içinde boğulmuşken adaya gittiğimizde hakikaten farklı bir soluk alıyoruz. Hmm. Onun da etkisi ama duyarlılığı tabii yani hmm. Said Faruk e aynı zamanda geliyor. tabii. Yani evet. bir e, kırsaldan geliyor. Evet. Ve bir kırsalda oturuyor. Yani şehir, şehrin sadece bohemi ilgilendiriyor galiba onu. İnsanların daha birbiriyle böyle sıcak ilişki içinde olduğu ortamlar. Yoksa şeydi binalarla falan alakası yok. Şehir seviyor hani üstüde işte yolu meyolu ama yok öyle bir derdi. Burada şunu söyleyebilirim. Bence aynı zamanda e, Said Faik e, doğal olarak bir yazar olarak da ...şehirde hikaye avcılığına çıkıyor. O da i̇ş yapıyor zaten. <gülüyor> evet. Röportajcılık yapıyor. Evet. evet, yapıyor. ve Hem röportajcılık yapıyor hem de onu yapmadığı zamanlarda... ...eline kağıdı, kalemi alıyor. İşte insanlarla konuşuyor. Onlara sorular soruyor. Ahbaplık ediyor. Ya da bakıyor, izliyor Hı -hı. onları. Sonra oturup kaldırımın kenarına, bir kahveye yazıyor. Hı -hı. Ee, şehirde o anlamda malzeme daha fazla belki. Hı hı. Evet. Burada bir küçük ara verelim mi? Bu kadar doğa dedik. Hı hı. <gülüyor> Ada dedik. <gülüyor> en güzel şeylerinden şiir adeta. Hiçti. Burada Ezgi'nin günlüğünden yapılmış dinleyelim. haliyle dinleyelim mi? Dinleyelim. Evet. Sen uyanmadın aşk olsun Salınıp çık içine bahar dolsun Ne bu dünya böyle kalacak Ne geçmiş ziyan olacak Açacak akşamlardan mor leylaklar Gece derden çiğ düşmüş dallarıma Dile gelmiş o dilsiz armı yak biraz, açayım deli gibi uyansın bu Berdeni aç, çiren doldu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm hadi berdeni aç, çiren doldu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuzu tekrar takdim edelim. Jale Sancak şair ve yazar ve tabii ki ölümün 65. yılında Said Faik Abbasian'ı konuşuyoruz. Adalı olarak. <gülüyor> bir Burgaz adalı esas olarak. Sadece, hayır o değil. Yani niye biçim biz dünya mirası adalarda <gülüyor> Said Faik konuşuyoruz? Çünkü Said Faik bir adalıdır. <gülüyor> evet, yaşasın evet. adalı. Evet, <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Yine bir adalı sorusunu soralım evet, mı burada? Yani Said Faik'in e, adaya gelmesiyle eserlerini de orada çok yazmaya başlıyor. Yansıması yani adada olmasının direkt bütün eserlerinde görüyoruz. Ada ona ne kadar etki etmiş olabilir? Hani bir varsayım üzerinden gideceğim. Şehirde olsaydı bunları yazabilirdi miydi falan diye sormak istemiyorum ama adalılık halinden bir Ben şöyle söyleyeceğim yani başka şeyler de söylenebilir ama şehirde olsaydı bazı karakterleri olmazdı diye düşünüyorum. Ee, başlıca karakterleri hatta onlar olmazsa yerinde başkaları olurdu. O hayatları e, bizim Sayit Faik'ten okumamız, görmemiz mümkün olmazdı çok fazlaca. Sonra adayı tabii ki e, kuşkusuz görmemiz mümkün olmazdı. O adanın... E, ...bir derinleştirme hali insanı, kendine daha fazla dönmeye imkan vermesi belki... Ee, ...ve daha işte bu yüzden de pek çok dış etkiden biraz daha uzak olmak ya da daha doğallık içinde olmak... ...işte ben e, şöyle düşünüyorum yani e, Sait bunu nasıl şey yapardı... ...bir müziği var adanın, o soyut bir müzik aslında <gülüyor> evet diye düşünüyorum... ...işte bütün onlarla e, o... Ruhsal macerayla bütün bunların aslında harmanlanması e, ve Adanın daha doğrusu ona bunu e, söylemesi, etki yaratması üzerine de çok daha yazdıklarında da e, daha derinleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. E, ve işte bize... E, insani anlamda da kurduğu ilişkiler açısından da belki Adalı olmanın getirdiği şeyler var diye düşünüyorum. Yani ben adada yaşayan bir insan olmadım hiçbir zaman bunu çok bilmiyorum ama sanki biraz daha insanların o küçücük alanda ve aslında e, merkeze uzak kapalı bir kendi içinde bir alanda insanların birbirleri ilişkileri elbette ki bir sürü açmaz vardır ama daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Yani bütün bunların da Said Fai'n e, yazdıklarına böyle yansımış Zaten hmm. o hem hal olma hali. Hmm. Ya burada burada sanıyorum Burgazlı olmanın, Adalı olmanın yazdıkları üzerinde bu tarz e, kazanımları hmm. getirileri olduğunu hmm. düşünüyorum ben. E, hmm. Evet. Yani şimdi şey denir, işte güzel manzaralı bir evde oturduğumuz zaman böyle bakın insan burada şair olur denir evet <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Sayit Faik. O, o sebepte o kendisi şair. Evet <gülüyor> Ve orada gözlediği tabii. şeyi yani aslında bir şiirsel realizm var orada. Şeyi, gördüğü şeyi şiire çevirebiliyor yoksa takır takır giden motorlar da var. Ondan sonra işte kargalar bir kavga ediyor kan gölüne dönüyor ortalık binlerce yani ama onu bir şiir olarak görüyor ve öyle yaşıyor diye düşünüyorum bu şairlere has bir özellik olsa gerek kesinlikle <gülüyor> size söylüyorum şey, başka çok iyi bir başka şair malzeme yok ama o, birbiriyle <gülüyor> kavga eden kıran kırana kan <gülüyor> götürüyor dediğimiz <gülüyor> martıların ya da kargaların kavgası bir yazar veya bir şair için çok iyi bir malzeme <gülüyor> işte, gerçekten ama onun <gülüyor> işte <gülüyor> adada daha belki evet, net görebilme evet olsa var olsa yakalayabilme evet, meselesi var yani evet. ada ve sayıd faik sanki az bir de bütün gibiler Hı -hı. Diyebilir miyiz evet. yanlış doğru, mı doğru. olur Baya bir derinlik var Şimdi programımızın sonuna gelirken isterseniz evet. tiyatro o, evet. o, Oyunlaştırdığınız e, tiyatro ile ilgili Küçük bilgiler verin bize lütfen Tabii. Ben geçen yıl e, Sait Faik Müzesi'nde e, O konuşmayı sunumu yaptıktan sonra Hep böyle uzun zamandır Sayit Faik ile ilgili bir şey yapma isteği vardı bende. Sonra o konuşmayı Yaptıktan sonra Hemen şöyle bir şey uyandı bende. Daha önce elbette bir başka şekliyle yapılmıştı sahnede ama neden biz Said Fa'yi sahneye de taşımıyoruz? Neden seyirciyle de buluşturmuyoruz sevgili ustamızı diye düşündüm. Ee, sonra e, geçtiğimiz yaz işte onun öykülerinden ve anılarından bir dramatik akış içinde e, bir insanı sevmekle başlar her şey oyununu. Oluşturdum ve Karakut'u bütün bir sezon boyunca e, bir insanın sevmekle başlar her şeyi oynadı. Oynamaya devam ediyor. Önümüzdeki yılda devam edecek. Ben e, Sayit Faik'in e, sahnede de e, canlandırılmasını ve e, seyirciyle buluşmasını istiyorum ve bunu uzun soluklu olarak da ...devam ettirmek Burgazada istedim. Burgazada'da da, Burgazada Burgazada da. da, da Burgazada elbette planımız. El evet. Çok <gülüyor> seviniriz. Çok Bu seviniriz. planlamayı yapalım gerçekten. Çok seviniriz gerçekten. Programımızın maalesef sonuna, sonuna geldik. <gülüyor> Sevgili e, Jale Sancağı çok teşekkür ediyoruz. E, onunla yapılan son bir röportaj varmış. Evet. E, yani öyle e, bitirelim. Yaşama böyle yani kaldıramayacağı kadar büyük planlar, anlamlar yükleyip sonra da onun altında... Ezilen çağımıza panzehir olacak bir şeyler de söylemiş. Yaşamak nedir demiş röportajı yapan. E, bunu da yayınlayacağız aynı zamanda Facebook sayfamızda. Balık tutmak, kahvede oturmak, yanımda çok sevdiğim köpeğim, insan tanımak, yolunda bir aşağı bir yukarı dolaşmak, arada içmek, hikaye yazmak, velhasıl hiçbir şeye bağlanmadan avare gezmek bütün gün. İşte ben böyle hayattan zevk alırım, buna yaşamak derim. <gülüyor> Öyle. Evet. <gülüyor> O zaman hep beraber. Keşke hayattan sadece böyle zevk alıp hırslarından <gülüyor> kurtulanlar çoğunlukta olsun. Evet. <gülüyor> Peki. Böylece bitirelim. Peki. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Adalar hepimizin. Hepimizin adalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>